Lev Nikolayevich Tolstoy Korney Vasilyev Seslendiren Akın Altan 1 Korney Vasilyev iş kovalamaktan fırsat bulup köyüne geldiğinde 54 yaşındaydı. Kıvırcık gür saçlarında ağarmış tek tel yoktu. Elmacık kemiklerine kadar çıkan siyah sakalınaysa yeni yeni kır düşmüştü. Dolgun, kırmızı bir yüzü, kalın, güçlü ensesi, kent yaşamı sürmekten semirmiş, dayanıklı bir gövdesi vardı. Yirmi yıl önce askerliğini bitirirken evine eli paralı dönmüştü. Önce bir dükkan açtı, sonra dükkanı kapatarak Celepli'ye başladı. Çerkası'ya gidip, mal, hayvan alıyor, bunları Moskova'ya götürüp satıyordu. Gayi köyündeki taştan yapılmış, Saç damlı evinde yaşlı anası, biri kız biri oğlan, iki çocuğuyla karısı, 15 yaşlarında sağır bir çocuk olan öksüz yeğeni, bir de yanaşma kalıyordu. Korney iki kez evlenmişti. Birinci karısı Sıska hastalıklı bir kadındı. Ona hiç çocuk bırakmadan öldü. Korney genç yaşında dul kalınca ikinci kez komşu köyden yoksul bir dulun sağlam yapılı genç kızıyla evlendi. İkinci karısından çocukları oldu. Moskova'ya mal satmak için son gidişi çok karlı geçmiş, Korney'in elinde birdenbire 3000 bin rubleye yakın para birikmişti. Bir emşerisinden köyünün yakınında iflas eden bir pomeş çikin, toprak ağasının korusunun uygun fiyatla satıldığını işitince, ormancılıkla da uğraşmaya karar verdi. Zaten bu işten anlardı. Askere gitmeden önce ormanda bir kereste tüccarının kahyasının yanında çalışmıştı. Korney, Gayi yolu üzerindeki istasyonda trenden inince orada köylüsü Kör Kuzma ile karşılaştı. Kuzma bir çift uzun tüylü, cılız atını kızağına koşarak Gayiden yolcu almak için her trene çıkardı. Kendisi yoksuldu, bu yüzden zenginleri, özellikle Korney'i hiç sevmezdi. Tüccarı Korneyushka diye çağırırdı. Korney, sırtında koyun postundan kürkü. Bunun üzerinde gucu elinde ufak valiziyle istasyonun merdivenlerine tırmandı. Orada durup göbeğini dışarı çıkartarak derin derin soluk aldı. Sağına soluna bakındı. Vakitlerden sabahtı. Hafiften ayaz vardı. Hava durgun kapalıydı. Hey, kuzmadayı. Yolcu bulamadın mı?" diye seslendi. "Beni köye götürür müsün? Bir rubley bayılırsan götürürüm. Niçin götürmeyeyim?" ''Hadi oradan sende. Yedi grivenik neyine yetmez? Göbeğini şişirdin şişirdin, şimdi de yoksulun otuz kapiğine göz dikiyorsun, öyle mi?'' ''Peki, senin dediğin olsun.'' Korney böyle diyerek küçük kıza valizini çıkınını koydu. Kendi de arkadaki yere geniş geniş yayıldı. Kuzma kızağın önüne yerleşti. ''Hadi sür bakalım.'' İstasyonun arkasındaki engebeli alandan geçerek düz yola çıktılar. E, ee, anlat bakalım köyde ne var ne yok?'' diye sordu Korney. ''Hiç, ne olsun, işler kötü.'' ''Neden öyle?'' ''Benim yaşlı ana sağ mı?'' ''Sağ, sağ. Geçenlerde kilisede gördüm, İhtiyarın sağlığı yerinde gözüküyordu. Genç karın da iyi. Yeni bir yanaşma tuttu.'' Kuzma bunları söylerken tuhaf tuhaf gülüyor gibi geldi Korney'e. ''Ne yanaşması? Irgatımız Piotra ne olmuş? Hastalandı. Karında kamenkaların yesdigne belayı tuttu. Kendi köylüsü.'' ''Demek öyle.'' diye şaşırdı Korney. Korney daha Marfa'yı istetirken kadınlar arasında bazı söylentiler kulağına çalınmıştı. ''Ya işte Korney Vasilievich, Kadınlar günümüzde çok serbest olmaya başladılar. Doğru söylüyorsun.'' ''Şey, senin Bozat çok yaşlanmış.'' Korney Vasilievich konuşmayı orada kesmek için konuyu değiştirmişti. ''Eh, artık ben de genç sayılmam. Sahibine uygun.'' Kuzma böyle söyleyerek uzun tüylü topalata kırbacını şaklattı. Yarı yolda bir han vardı. Buraya gelince Korney kızağı durdurup hana yürüdü. Kuzma ise atları boş bir tekneye yanaştırdı. Başı önde, koşumları düzeltirken Korney'in kendisini de içeriye çağırmasını bekliyordu. Hanın sahanlığına çıkan Korney oradan, Kuzmadayı, hadi sen de gel.'' diye seslendi. ''Bir kadeh bir şey içersin.'' Kuzme acele etmiyormuş gibi yaparak, ''Eh, geliriz bakalım.'' dedi. Korney bir şişi açtırarak önce Kuzma'nın bardağını doldurdu. Sabahtan beri ağzına bir tek lokma koymamış bulunan arabacının başı hemen dumanlandı. Kafayı bulunca da korneye sokulup sesini alçaltarak köyde duyduklarını tüccara aktarmaya başladı. Söylenenlere bakılırsa karısı Marfa eski sevgilisini yanaşma tutmuş, onunla yaşıyordu. İyice sarhoş olan kuzma, ''Beni ilgilendirmez ama sana acıyorum.'' dedi. ''Çok kötü bir durum, herkes gülüyor.'' Anlaşılan seninkinin günahtan korktuğu yok. Beklesen görürsün gün olur kendisi gelir dedim. İşte böyle kardeşim Kornei Vasilievich. Kornei Kuzman'ın anlattıklarını sesini çıkarmadan dinledi. Pırıl pırıl parlayan kara gözlerinin üzerindeki gür kaşları yavaş yavaş aşağı düştü, surata asıldı. Şişe bitince Kuzma'ya sordu: E, ee, atları savuracak mısın? Su içtiler mi? Peki öyleyse gidelim. Sonra han sahibine borcunu ödedi, dışarı çıktılar. Köye akşam karanlığında gelebildiler. Korney'in karşısına ilk çıkan, yol boyunca kafasından bir türlü atamadığı Yesdigney Belli oldu. Selam verdi yeni yanaşmaya. Şuraya buraya koşturan adamın açık sarı saçları altındaki zayıf yüzünü görünce, Kuzma'nın söyledikleri geldi hatırına. Yalan söylemiştir ihtiyar köpek diye düşündü. Ama kim bilir, kendim öğreneyim en iyisi. Atların yanında duran Kuzma tek gözünü Yesdigne'ye kırptı. Demek bizde kalıyorsun, diye sordu Korney. Öyle. Bir yerde çalışmadan olmuyor. İçeride soba yanıyor mu? Yanmaz olur mu? ne var orada. Korney merdivenlere tırmandı. Konuşmaları işiten Marfa da sokağa çıkmıştı. Kocasını görünce birden yüzü kızardı, özellikle tatlı bir sesle çabuk çabuk selam vererek ''Annemle biz de artık umudumuzu kesmiştik'' dedi. Sonra kocasının arkasından oturma odasına girdi. E ee, ne var ne yok, ben beri nasılsınız?'' diye sordu Corney. ''Eskisi gibi.'' Marfa böyle diyerek eteğini çekip duran iki yaşındaki kızını kollarına aldı. Çocuğa süt vermek için geniş, kararlı adımlarla sofaya çıktı. Korney gibi kara gözleri olan annesi, bu sırada keçe çizmeler içindeki ayaklarını sürüye sürüye girdi içeri. titriyen başını sallayarak, ''Sağ ol oğul, gelip hatırımızı sordun.'' dedi. Korney annesine hangi iş için eve geldiğini söyledi. O anda da Kuzma'yı anımsayarak parasını vermek için dışarı davrandı. Kapıyı yeni açmıştı ki tam karşısında avluya çıkan kapının önünde Marfa ile Yes gördü. Birbirine iyice sokulmuşlardı. Marfa bir şeyler anlatıyordu. Korney'i görür görmez Yesdigney kendini avluya attı. Marfa ise semaverin yanına gelerek üzerinde uğul duran boruyu düzeltmeye başladı. Korney öne eğilmiş duran karısının arkasından bir şey söylemeden geçti. Kızaktaki çıkını aldıktan sonra Kuzma'yı çay içmeye çağırdı. Çaya oturmadan önce Korney herkese Moskova'dan aldığı armağanları dağıttı. Annesine yün bir atkı, Fetka'ya... Oğlu, resimli bir kitap, sağır yeğenine yelek, karısına da entarilik basma. Çay içerken Korney, kaşları çatık konuşmadan oturuyor, neşesiyle herkesi güldüren yeğenine baktıkça arada bir isteksiz isteksiz gülümsüyordu. Çocukcağız yeleğe öylesine sevinmişti ki, ikide bir katlayıp açıyor, sırtına giyiyor, kendi elini öpüyor, Korney'e bakıp bakıp gülümsüyordu. Çaydan ve akşam yemeğinden sonra Corney, karısı ve kızıyla birlikte yattıkları odaya çekilmek niyetindeydi. Ancak Marfa kapkaca yıkamak için mutfakta kalmıştı. Masada dirseklerine dayanarak oturan Corney, karısının gelmesini bekliyordu. Ona olan öfkesi büyüdükçe büyüyordu içinde. Bir şeyle oyalanmış olmak için duvardan hesap kutusunu aldı, cebinden de not defterini çıkararak hesap yapmaya başladı. Bir yandan hesap yaparken bir yandan da kapıyı gözetliyor, dışarıda konuşulanlara kulak kabartıyordu. Birkaç kez kapının açılıp sofaya birinin girdiğini işitti ama karısı değildi bu. En sonunda yatak odasının kapısı sarsılarak açıldı. İçeriye kucağında çocukla kırmızı entarili, kızarık yüzlü, güzel karısı girdi. ''Yolda çok yorulmuşsunuzdur.'' dedi gülümseyerek. Kocasının asık suratını görmezlikten geliyordu. Korney bir şey söylemeden ona şöyle bir baktı, hesaplayacağı bir şey kalmadığı halde yeniden işe koyuldu. Marfa, çocuğu kucağından yere indirip bölmenin arkasına geçerken, ''Vakit hep iyi ilerledi.'' dedi. ''Yatma zamanı.'' Yatağı düzelttikten sonra kızı yatırdığını işitti Korney. Kuzma'nın ''Herkes gülüyor.'' işini anımsadı. ''Şimdi görürsün.'' diye geçirdi içinden. Güçlükle soluk alarak yavaş yavaş yerinden kalktı. Elindeki kalem artığını yelek cebine soktu. Hesap kutusunu duvara astıktan sonra bölme kapısına doğru yürüdü. Karısı yüzünü tasvirlere çevirmiş dua ediyordu. Durdu, bekledi. Karısının istavroz çıkarması, eğilip kalkması, mırıldanarak dua okuması epi sürdü. Sanki işini çoktan bitirmiş de her şeyi baştan bir daha, bir daha yapıyor gibiydi. Ama işte son kez yerlere kadar eğilip doğruldu. İçinden bir takım doğa sözleri mırıldandı. Sonra yüzünü ona çevirdi. Kızını göstererek, ''Agaşka uyudu.'' dedi. Yüzüne bir gülümseme yayılmıştı. Gıcır gıcır eden karyolaya oturdu. Corne kapıdan içeri girerken sordu. ''Yes Digne, çoktandır mı burada çalışıyor?'' Marfa acele etmeden kalın saç örgülerinden birini omzundan aşırıp göğsüne bıraktı. Örgüyü becerikli parmaklarıyla çözmeye başladı. Kocasının yüzüne dik dik bakarken gözlerinin içi gülümSüyordu. "Yestikney mi? 2-3 hafta oldu sanıyorum. Onunla yaşıyormuşsun, öyle mi?" Marfa sert sık saç örgüsünü elinden bıraktı ama hemen yeniden yakalayarak çözmeye devam etti. "Yestikney" sözcüğünü söylerken sesi çınlıyarak "Kim uydurur böyle şeyleri?" dedi. "Yestikne ile yaşıyormuşum. Saçma. Sana bunu kim söyledi?" Korney güçlü yumruklarını sıktı. ''Söyle, doğru mu anlatılanlar?'' ''Bırak şimdi saçmalamayı, çizmelerini çıkartmamı istiyor musun?'' ''Hadi, yanıt ver.'' diye üsteledi Korney. ''Şuna bakın, kala kala yesdigmeye mi kaldım? Kim söyledi sana bu kuyruklu yalanı?'' ''Sofada onunla ne konuşuyordun?'' ''Ne mi konuşuyordum? Fıçıya çember geçirmesini söylüyordum. Hem neden durmadan üstüme varıyorsun?'' ''Sana doğru söyle diyorum. Yoksa gebertirim. Aşağılık kal karı.'' Böyle diyerek karısının saç örgüsüne yapıştı. Marfa saçlarını kocasının elinden çekip kurtardı. Acıdan yüzü buruştu. ''Zaten kavga etmekten başka bir işe yaramazsın. İyi bir şey gördün mü ki senden? Böyle bir yaşam sürdükten sonra ne yaptığını bilmez insan.'' Korney karısının üstüne yürüdü. ''Söyle, ne yaparmışsın?'' Suçum ne de saçlarımın yarısını yoldun. Şuna bak, bir de üstüme yürüyor. Söylesene, neden bana sataşıyorsun sen? Korney daha fazla dayanamadı. Karısını kolundan yakaladığı gibi karyolaya yatırdı. Başına, böğürlerine, göğsüne vurmaya başladı. Vurdukça öfkesi kabarıyordu. Marfa bağırıyor, yumruklardan korunuyor, kaçmaya çalışıyor ama kocasının elinden kurtulamıyordu. O sırada çocuk uyanarak, Anneciğim, Çığlıklarıyla annesine doğru atıldı. Korney kızı kolundan yakaladı, çekip annesinin kucağında kopardı. Sonra kedi yavrusu gibi bir köşeye fırlattı. Çocuk bir çığlık attıktan sonra birkaç saniye sesi soluğu kesildi. Marfa, ''Haydut, çocuğu öldürdün!'' diyerek kızının yanına koşmak istedi. Ama Korney onu bir kere daha tutup göğsüne öyle bir yumruk vurdu ki, kadıncağı sırt üstü yere düşerek sesini kesti. Yalnızca kızın ardı arkası kesilmeyen çığlıkları yükseliyordu. Başörtüsüz, kır saçları dağınık, yaşlı ana başı titriyerek yalpalıya yalpalıya içeri girdi. Ne Korney'e ne de Marfa'ya bakmaksızın doğruca ağlayan torununun yanına gitti. Onu düştüğü yerden kaldırdı. Korney derin derin soluk alarak ayakta duruyor, buraya niçin geldiğini anlamak istercesine aval aval bakınıyordu. Marfa başını dikleştirdi. Kana bulanmış yüzünü gömleğine silerken inliyordu. Zalim, haydut, hadi ne yapacaksan yap. Yes Digne ile yaşadım da, yaşıyorum da. Hem Agaşka da senin kızın değil, ondan oldu. Bir diyeceğim var mı şimdi? Bunları çabuk çabuk söyledikten sonra yumruklarından sakınmak için dirseğini yüzüne siper etti. Ama Korney olanlardan bir şey anlamamış gibi burnundan soluyarak çevresine bakınıyordu. Yaşlı kadın, çığlıklarının arkası kesilmeyen çocuğun ters dönerek sarkan kolunu oğluna gösterdi. ''Bak, kıza ne yapmışsın? Kolu kırılmış.'' Korney bir şey söylemeden geriye döndü. Sofaya çıkıp merdivenlere doğru yürüdü. Dışarıda hava gene öyle kapalı, ayazdı. Cayır cayır yanan alnına, ayaklarına kıra tanecikleri düşüyordu. Korney basamağa oturdu. Korkuluklardan topladığı karları avuç avuç yemeye başladı. Ta içerden Marfa'nın inlemeleriyle kızın acıklı çığlıkları işitiliyordu. Sonra yatak odasının kapısı açılarak annesi torunu kucağında sofaya çıktı. Oradan geçip oturma odasına girdi. Korney oturduğu yerden kalktı. Yatak odasına doğru yürüdü. İyice kısılan lamba masada ölgün ölgün yanıyordu. Marfa'nın o içeriye girince artan inlemeleri geliyordu bölmenin arkasından. Korney sesini çıkarmadan giyindi. Sedirin altından valizini aldı. İçine öte birisini yerleştirip iple bağladı. ''Suçum neydi de dövdün beni, ha? Söylesene. Ben sana ne yaptım?'' diyordu Marfa acıklı sesiyle. Sonra sesi daha da değişerek öfkeyle bağırdı. ''Katil, haydut, bak ben sana ne yapacağım. Mahkemeye vereyim de gör.'' Korney bir şey söylemeden kapıyı ayağıyla itti. Hem öyle hızlı itti ki duvarlar sarsıldı. Oturma odasına girerek orada uyuyan Sağar yeğenini uyandırdı. Ona kızağa koşmasını söyledi. Uykusu ağır olan çocuk, ''Ne oluyoruz?'' dercesine şaşkın şaşkın baktı amcasına. İki eliyle birden saçlarını kaşımaya başladı. En sonunda kendisinden isteneni anlayarak yerinden fırladı. Keçe çizmelerini yırtık kocuğunu giydi, feneri kaptığı gibi ahıra yollandı. ''Korney?'' Bir küçük kıza yeğeniyle birlikte avludan dışarı çıkarıp bir gün önce Kuzma'yla geldikleri yoldan gerisin geriye atı dehlediği zaman ortalık iyice ağarmıştı. Trenin kalkmasına beş dakika kala istasyona vardılar. Sağır çocuk amcasının bilet aldıktan sonra valiziyle vagona yerleştiğini, tren hareket ederken kendisine başını salladığını, sonra da gözden kaybolup gittiğini gördü. Marfa'nın yüzündeki eziklerden başka iki kaburga kemiği kırılmış, kafası da yarılmıştı. Ama güçlü, kuvvetli, sağlam, genç bir kadın olduğu için altı ay sonra dayaktan ufak bir iz bile kalmadı bedeninde. Kızsa ömür boyu sakat kaldı. Kolunun iki kemiği kırılmıştı. Sonra çarpık kaynadı. Korney hakkında o günden sonra kimse bir şey işitmedi. Hatta ölümü yoksa sağ mı olduğunu bile. 2. 17 yıl geçti aradan. Bir güz mevsiminin son günleriydi. Güneş alçaktan çabucak gelip geçiyor, saatin dördünde hava kararıyordu. Andreevka köyünün sürüsü otlamaktan dönüyordu. Süresini dolduran çoban perhize kadar gelmeyeceği için hayvanları köyün kadınlarıyla çocukları sırayla otlatıyorlardı. Sürü... Biçilmiş çavdar tarlasından çıkıp da çift toynak izleriyle, tekerlekle delik deşik olmuş, çamurlu, geniş, alaca bulaca, özlü toprak yola girince, melemeler bağırmalara karışarak köye doğru yürüdü. Sürünün ilerisinde yağmur yemekten kararmış yamalı paltosu içinde, başında kocaman şapkası, kambur sırtında meşin torbasıyla uzun boylu, yaşlı bir adam giriyordu. Ağarmış sakalı, kırlaşmış saçları vardı. Siyah kalan tek yeri gür kaşlarıydı. Çamurların arasından ağır ağır ilerliyor, ayaklarında ıslak kaba köylü çizmeleri iki adımda bir elindeki meşe sopaya dayanıyordu. Sürü ona yetişince sopasına dayanarak durdu. Sürünün arkasından gelen ayaklarına erkek çizmeleri giymiş, Eteklerini beline çemreyip başına kalın dokumadan bir örtü açmış genç bir kadın hızlı hızlı yolun bir o yanına bir bu yanına koşuyor, geride kalan koyunları, domuzları topluyordu. Yaşlı adamla aynı hizaya gelince genç kadın durup ona baktı. Merhaba dede, dedi çınlayan okşayıcı tatlı sesiyle. Merhaba akıllı kızım. Yoksa gece kalmaya mı geliyorsun köye? Öyle, öyle ya. Yorgunluktan bittim, kalıp da dinleneyim. İhtiyarın sesi kısık kısık çıkıyordu. Genç kadın tatlı bir edayla, Bak dede, köy kolcusuna hiç gitme, dedi. Dost doğru bizim eve uğra. Girişte üçüncüdür. Kaynanam, tanrı konuklarını sever. Üçüncü ev mi, dedin? Zinova'ya evin olacak. Yaşlı adam bunları söylerken tuhaf tuhaf kaşlarını oynattı. ''Yoksa sen buraları tanıyor musun?'' ''Eh, bulunmuştum bir zamanlar.'' ''Hey, Feduşka, ayran budalası gibi ne ağzını açıp duruyorsun? Bak, topal koyun geride kalmış.'' Genç kadın böyle diyerek, arkada üç ayağı üzerinde topallıya topallıya gelen koyunu gösterdi çocuğa. Sonra da sağ elindeki çubuğu sallayıp, sol eliyle başındaki örtüyü tuhaf bir biçimde tutarak geride kalan kara koyuna doğru seyirtti. Yaşlı adam Korney... Genç kadınsa 17 yıl önce Korney'in kolunu kırdığı Agaşka'dan başkası değildi. Agaşka, Gai'den dört vers uzaktaki Andriyevka köyüne zengin bir aileye gelin gitmişti. Korney Vasiliev, bu bir zamanların güçlü, zengin, kibirli adamı, şimdi sırtındaki eski giysileri, torbasındaki iki rublesi ve askerlik tezkeresinden başka bir şeyi bulunmayan yaşlı bir dilenci durumuna düşmüştü. Bütün bu değişiklikler öyle yavaş olmuştu ki, kendisi bile yoksullaşmanın ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini söyleyemezdi. Bildiği, adı gibi bildiği bir şey vardı, o da başına gelenlerden vicdansız karısının suçlu bulunduğuydu. Eski durumunu anımsadıkça bir tuhaf oluyor, yüreği yanıyordu. Her anımsayışta da 17 yıldır başına gelen kötü olayların tek suçlusu saydığı o kadının nefretle anıyordu. Karısını dövdüğü gece, köyden ayrılarak korusunu satan toprak ağasına gitmişti. Hoş, koruyu da satın alamadı. Çünkü daha önce başkasına satılmıştı. Bunun üzerine Moskova'ya vardı. Kendini içkiye verdi. Korney eskiden de içerdi. Ama bu kez tam iki hafta ara vermeden vodka içti. Ayıldıktan sonra da ova köylerine hayvan almaya yollandı. Alışverişi karlı olmadı. Zarar etti. İkinci çıkışında gene başarısızlığa uğradı. Böylece bir yıl sonra elindeki 3000'den 25 ruble kaldı yalnızca. Bunun üzerine varlıklı birinin yanında çalışmaya başladı. Eskiden az içerken şimdi elinden içki işesini düşürmez oldu. Önce bir yıl kadar bir hayvan tüccarının yanında kahya olarak çalıştı ama bir gün yolda zil zurna sarhoş oldu diye oradan kovuldu. Sonra tanıdığı bir şarap tüccarının yanında iş buldu. Ama burada da fazla tutunamadı. Hesap yanlışı yaptığı için işine son verdiler. Evine dönmekten hem utanıyor hem de düşündükçe kanı beynine sıçrıyordu. Yaşasınlar ben olmadan. Belki oğlan da benden değildir diye düşünüyordu. Gittikçe kötüye gidiyordu işler. İçkisiz günü geçmiyordu. Artık kahyalık aramayı bırakmış, sürülere çobanlığa başlamıştı. Sonra onu bu işe almaz oldular. Durumu kötüleştikçe karısını daha çok suçluyor, ona olan hıncı gitgide artıyordu. Son kez tanımadığı bir ağanın sürüsüne sığırtmaş durdu. Hayvanlar bir hastalığa yakalandılar. Korney'in hiç suçu olmadığı halde ağa öfkelenerek hem kahyayı hem de onu işten kovdu. Artık Korney'in gireceği yer kalmamıştı. Başıboş dolaşmaya karar verdi. Kendisine bir çizmeyle iyi bir torba diktirdi. Yanına çay, şeker ve sekiz ruble alarak Kiev'e doğru yola çıktı. Kiev hoşuna gitmediği için oradan ayrılıp Kafkasya'ya, yeni Afon'a yollandı. Daha oraya varmadan sıtmaya yakalandı. Çok geçmeden zayıflayıp iyice güçten düştü. Cebinde bir ruble yetmiş kapıyı vardı. Burada kimsesiz kalınca evine, oğlunun yanına dönmeye karar verdi. ''Belki başımın belası ahlaksız karı gebermiştir.'' diye düşünüyordu daha sağsa bile ölmeden önce başıma ne işler açtığını anlatırım namussuza sıtmadan bir türlü yakasını kurtaramıyordu gün geçtikçe daha çok zayıflayarak günde 10-15 versen fazla yürüyemez oldu köyüne 200 vers kala parası suyunu çekmiş İsa adına dilenerek kendini köy kolcularının insafına bırakmıştı isterlerse köylere de sokmazlardı ''Beni ne hallere düşürdüğünü gör de sevin'' diye söyleniyor, eski alışkanlığı üzerine zayıf, kuru ellerini yumruk yapıyordu. Ama artık ne döveceği biri vardı, ne de kollarında güç kalmıştı. Bu iki yüz versi iki haftada zar zor alabildi. Köyüne dört yüz vers kala iyice hastalanmış, dizlerinin dermanı kesilmişti. Ama işte burada, ne kendisinin tanıdığı, ne de onu tanıyabilen, kızı sayıldığı halde gerçekte öyle olmayan, bir zamanlar kolunu kırdığı Agaşkay'la karşılaştı. 3. Agafya'nın söylediği gibi yaptı Korney. Zinoveyler'in evine varınca kapıyı çalarak bir geceliğine Tanrı misafiri kabul etmelerini istedi. Kapıyı açtılar yaşlı adama. Sofrayı hazırlamakta olan buruşuk yüzlü güleç bir ihtiyar onu görünce, ''Üşümüşsün dede, hadi gel, fırının üstüne çık da ısın.'' dedi. Agafya'nın kocası olan gençten bir adam masanın yanındaki sıraya oturmuş önündeki lambayı düzeltmeye çalışıyordu. Dede çok da ıslanmışsın. Neyse olan olmuş kurut üstündekileri, dedi. Korney soyunarak ayakkabılarını çıkardı. Ayak dolaklarını fırının önüne astıktan sonra kendi de yukarı tırmandı. O sırada elinde bir testiyle Agafya girdi içeri. Sürüyü köye getirdikten sonra kendi hayvanlarını da ahıra sokmuştu ''Kimsesiz bir ihtiyar gelmedi mi?'' diye sordu ''Bize uğramasını söylemiştim'' Kocası ocağın üstünde kıllı zayıf bacaklarını ovuşturup duran Korney'i gösterdi ''Nah orada!'' Az sonra çay içmeye çağırdılar yaşlı adamı Korney aşağı inerek sıranın bir ucuna ilişti Önüne bir fincan çayla şeker koydular Havalardan, hasattan konuşuluyordu. Daha ürünü kaldırmamışlardı. Ağaların ekinleri harmanda, yığınlarda beklerken yaşarmıştı. İşe sarılmaya görsünler, hemen yağmur niyordu tepelerine. Yoksul köylüler harmanı kaldırmışlardı. Olan ağalara olmuş, ekin tarlada çürürken bir de sıçanlarda danmıştı. Korney yollarda ekin yığınlarıyla dolu tarlalar gördüğünü söyledi. Genç kadın adamın fincanını beşinci kez. Artık iyice açılıp sararan çayla doldurdu. Berikinin utandığı için almak istememesi üzerine, ''Zararı yok, iç dedi. afiyet olsun.'' dedi. Corney, ağzına kadar dolu fincanı, kadının elinden özenle alıp kaşlarını oynatarak sordu. ''Ne o kızım? Elin sakat mı yoksa? Konuşkan bir kadın olan kaynanası, daha ufacıkken kırılmış.'' dedi. ''Babası olacak adam kızcağızı öldürmek istemiş.'' ''Neden yapmış ki?'' Korney böyle söyledikten sonra taze'nin yüzüne baktı. Bakar bakmaz da mavi gözlü Yestignev beli anımsadı. Fincanı tutan eli titremeye başladı. Onu masaya koymadan önce içindeki çayın yarısı çalkalanıp döküldü. Gayde Korney Vasiliev adında bir adam vardı, Agafya'nın babası. Çok zengindi. Bir gün karısına kızıp zavallıyı dövdü. Kızcağızı da sakat bıraktı. Korney susuyor. Kımıldanıp duran kaşlarının altından bir agafyaya, bir kocasına yan yan bakıyordu. Şekerini dişleyerek sordu. ''Niye böyle yapmış?'' ''Kim bilir. Biz kadınlar için herkes ağzına geleni söyler. Cezayı çeken de gene biz oluruz. Yanaşmaları yüzünden.'' derler. ''Bizim köyden güçlü, kuvvetli, iyi bir delikanlıydı. Onların evinde de öldü.'' ''Öldü mü?'' Korney böyle söyleyerek öksürdü. "Çoktan bu tazeyi de onlardan aldık işte. Durumları iyiydi. Babaları varken köyün birinci zenginiydiler. Adama şimdi ne oldu? Ölse gerek. O günden beri ortalıkta yok. Aradan 15 yıl kadar geçti. Daha da fazladır. Annem beni yeni memeden kestiğini söylerdi. Ee, kolunu kırdığı için şimdi babana Korney başladığı sözü bitiremedi." Hıçkırıklar tıkatı sesini. ''Babana kızgın mısın?'' diye soracaktı. ''El değil ya. Gene kendi babası.'' dedi yaşlı kadın. ''İç daha. Soğuktan geldin. Doldurayım mı?'' Korney kadına yanıt vermedi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. ''Ne oldu sana ihtiyar?'' ''İç. İsa yardımcımız olsun.'' Korney ocağa yaklaşıp küçük masaya, oradan da kerevete tutunarak uzun zayıf bacaklarıyla yukarı çıktı. Oğluna göz kırpan yaşlı kadın, ''Vah vah, zavallı.'' dedi. ''Niçin ağlıyor?'' dersin. 4. Ertesi gün Korney herkesten önce uyandı. Fırının üstünden indi. Kuruyan ayak dolaklarını çeke çeke düzeltti. Darlaşan çizmelerini güçlükle ayaklarına geçirdi. Torbasını sırtına bağladı. ''Erken erken nereye böyle dede, kahvaltı yapsaydın.'' dedi yaşlı kadın. ''Allah razı olsun, gideyim artık ben. Dünkü peksimetleri bari al, torbana koyayım.'' Kornay teşekkür ederek evden ayrıldı. Her şeyi örten koyu bir sis vardı dışarıda. Ama Korney yüreği çok iyi tanıyor, bütün iniş çıkışları, her çalıyı, yolu, sağındaki solundaki söğüt ağaçlarının hepsini tek tek biliyordu. Aradan geçen 17 yılda kimisi kesilmiş, yaşlıların yerine gençleri dikilmiş, genç sürgünler büyüyüp serfilmiş olsa da. Gayi tıpkısı tıpkısına eskisi gibiydi. Ancak yeni evler kurulmuştu köyün girişinde. Ahşap evler yerlerini tuğla yapılara bırakıyordu gitgide. Kendi taş evi olduğu gibi duruyordu, yalnızca biraz eskimişti. Damı çoktandır boyanmamış, bir köşesinden tuğlalar dökülmüş, önündeki sahanlık çarpılmıştı. Eski evine doğru yaklaşırken avlu kapısı gıcırdayarak açıldı. Dışarıya yaşlı bir kısrakla kulunu, alnı akıtmalı bir aygır, bir de üç yaşlarında tay çıktı. Yaşlı kısrak tıp atıp korneye gitmeden bir yıl önce panayırdan aldığı annesine benziyordu. Aldığım sırada karnında bulunan yavru olsa gerek, diye düşündü. Tıpkı anası gibi düşük sağrısı, geniş döşü, saçaklı ayakları var. Atları suvarmak için kara gözlü bir erkek çocuğu geliyordu hayvanların arkasından. Fetkanın oğlu, torunum olsa gerek, tıpkı babasına çekmiş diye düşündü Korney. Çocuk garip ihtiyara baktı, sonra çamurlar arasında oynaşan kulunun ardından koştu. Çocuğun peşindeyse eski kurta benzeyen siyah bir köpek seyirtiyordu. Kurt olmasın diye geçirdi içinden Korney, ama sağ kalsa köpeğin 20 yaşını geçeceğini düşündü. Sahanlığın merdivenlerine yürüdü. Bir zamanlar korkuluktan kar toplayıp yerken oturduğu basamakları güçlükle tırmandı, sopanın kapısını açtı. Evin içinden bir kadın sesi, ''Sormadan etmeden nereye gidiyorsun?'' diye çıkıştı Korney'e. Kadının sesini hemen tanıdı. Buruşuk yüzlü, elleri damarlı, kuru bir ihtiyar çıktı dışarıya. Oysa Korney, onu küçük düşüren, genç, güzel Marfa'yı bekliyordu karşısında. Ondan nefret ediyor, yaptıklarını unutamıyordu. Ama şimdi onun yerinde yaşlı bir kadın vardı. Sadaka istiyorsan pencereden söyle. Sadaka istemiyorum. Öyleyse niye geldin? Ne istiyorsun? Birden durdu. Korney, yüzüne bakar bakmaz karısının onu tanıdığını anladı. Senin gibilerin yüzlercesi gelir. Hadi yürü yoluna, uğurlar ola. Kornei yıkılırcasına duvara yaslandı, sopasına dayanarak dik dik Marfa'ya baktı. Ne tuhaf, bunca yıldır içinde taşıdığı kinden eser yoktu. Sevecenlik dolu bir zayıflık kaplamıştı benliğini. Marfa, öleceğiz nasıl olsa. Hadi yolun açık olsun, diye bağırdı Marfa öfkeli sesiyle. Söyleyecek başka sözün yok mu? Sana ne sözüm olsun? Hadi git, güle güle. ''Senin gibi iblisler, asalaklar yığın yığın her yerde.'' Böyle diyerek hızla geri döndü, içeri girdi, ardından kapıyı çarptı. ''Kime sövüyorsun?'' dedi bir erkek sesi. Bunun ardından beline balta sokulu, kara yağız bir köylü çıktı dışarı. Kırk yıl önceki korneyin bir eşiydi genç köylü. Yalnızca boyu biraz kısaydı ve zayıfçaydı. Onunki gibi parlayan kara gözleri vardı.'' Köylü, Korney'in 17 yıl önce resimli kitap getirdiği Fetka'nın ta kendisiydi. Dilenciye acımadı diye annesine çıkışıyordu. Onunla birlikte gene belinde balta sokulu Zahar yeğeni de çıkmıştı evden. Şimdi damarlı yüzünde kırışıklar bulunan, seyrek sakallı, uzun boyunlu, yetişkin bir adam olmuştu. Kararlı bakışı insanın içine işliyordu. Her iki köylü de yeni kahvaltı yapmışlar, Ormana ağaç kesmeye gidiyorlardı. ''Hemen şimdi amca'' dedi Fetka Fyodor. Sağır kuzenine önce yaşlı dilenciyi sonra içeriği göstererek eliyle ekmek keser gibi yaptı. Fyodor dışarı çıktı. Sağırsa eve döndü. Korney sırtı duvara dayalı, başı önde, sopasına yaslanarak öylece durdu. İçinin eriyip gittiğini hissediyor, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Elinde burcu burcu kokan iri bir siyah ekmek parçasıyla evden çıkan Sa'ar bunu Korney'e verdi. Korney İstavros çıkararak ekmeği alınca Sa'ar evin kapısına döndü. Elleriyle yüzünü sıvazladı. Tükürür gibi yaptı. Bununla yengesinin davranışını kınadığını gösteriyordu. Sa'ar birden gözlerini Korney'e dikerek bir şeyler anımsamış gibi ağzını açtı. Korney artık gözyaşlarını tutamadı. Gözlerini, burnunu, ak sakalını, paltosunun eteğiyle silerek yüzünü öbür yana çevirdi. Yoldan aşağı yürüdü. Şimdiye kadar tatmadığı, içini sevecenlikle, heyecanla dolduran bir uysallık, ezilmişlik duyuyordu. O anda karısına, oğluna, herkese karşı duyduğu bu his benliğini coşkulu bir sevince boğdu. Marfa pencereden onu gözlemekteydi. İhtiyarın evin köşesini kıvrıldığını görünce rahat bir soluk aldı. Artık bir daha gelmeyeceğinden emin olunca dokuma tezgahının başına oturdu, çalışmaya başladı. Kalçasına en az on kez vurduğu halde uyuşmuş elleri bir türlü işlemiyordu. Bunun üzerine durup düşünmeye başladı. Korney'i gözlerinin önüne getirdi. Onu öldüresiye döven, bir zamanlarda deli gibi seven adamın o olduğunu biliyordu. Kapısına kadar gelen yaşlı kocasına karşı davranışını düşününce içi burkuldu. Hiç öyle yapılır mıydı? Peki başka türlü nasıl davranacaktı? Korney olduğunu bile bile onunla konuşmamış, evde kalması için ısrar etmemişti. 5. Korney akşama doğru Andreyevka'ya vardı. Zinova evlere giderek evlerinde bir gece daha kalmak için izin istedi. Onu içeri aldılar. ''Dede, neden geriye döndün? Yola gitmekten mi vazgeçtin?'' ''Gidemedim, dermanım yok.'' ''Geriye, geldiğim yere döneceğim. Geceyi burada geçirebilir miyim?'' ''Ebi yiyecek değilsin ya. Hadi gel, kurulan.'' Bütün gece Korney ateşten yandı kavruldu ancak sabaha doğru biraz düzelerek uykuya dalabildi. Uyandığı zaman bütün ev halkı işe gitmiş, içeride yalnız agafya kalmıştı. Korney fırının üstünde, ihtiyar kadının altına serdiği kuru bir faltonun üzerinde yatıyordu. Agafya pişirdiği ekmekleri fırından çıkardığı yenisini sürdü. İhtiyar ölgün sesiyle onu çağırdı. Akıllı kızım, biraz bak buraya. Şimdi dedi, susadın mı yoksa? Kıvas vereyim mi? İhtiyar yanıt vermedi. Son ekmekleri de çıkardıktan sonra Agafya elinde kıvas dolu bir tasla yaklaştı. İhtiyar yüzünü ona döndürmeden kıvası içti. Yattığı yerden Gene yüzünü kadına döndürmeden konuşmaya başladı. ''Kaşa'' dedi zayıf sesiyle. ''Artık vaktim geldi, ölmek üzereyim. Onun için İsa aşkına beni bağışla.'' ''Tanrı bağışlasın. Sen bana bir kötülük etmedin ki.'' İhtiyar bir süre sustu. ''Bak, sonra şunu da söyle, akıllı kızım. Annene de ki, ''Hani şu gelen yabancı?'' de.'' Ona de ki, hıçkırmaya başladı. Bizimkilere de mi gittin yoksa? Gittim ya. De ki ona, dünkü yabancı, hıçkırıklardan gene konuşamadı. Sonra bütün gücünü toplayarak sözünü tamamladı. Özür dilemeye gelmişti. Böyle söyledikten sonra koynunda bir şeyler aramaya koyuldu. Söylerim dedi, söylerim. ''Ne aranıp duruyorsun öyle?'' İhtiyar kadına yanıt vermedi. Zorlanmaktan dolayı yüzü buruştu. Kıllı elleriyle koynundan bir kağıt çıkarıp uzattı. ''Bunu da isteyenlere ver. Benim askerlik tezkerem.'' Çok şükür. Bütün günahlarım temizlendi. Yüzü görkemli bir anlatıma büründü. Kaşları yukarı kalktı. Gözleri tabana dikildi. Sustu. ''Mum ver.'' Dedi dudaklarını kıpırdatmadan. Agafya onu anladı. Tasvir kutusunun önündeki bir balmumu dibini alarak yaktı. İhtiyarın eline verdi. İhtiyar bunu beş parmağıyla birden tuttu yavaşça. Agafya tezkereyi sandığa koymak için gidip geriye döndüğünde mum ihtiyarın elinden devrilmişti. Durgunlaşan gözleri bir şey görmüyor, göğsü artık kalkıp kalkıp inmiyordu. Agafya istavroz çıkardı, mumu üfledi, temiz bir havlu alarak yaşlı adamın yüzünü örttü. Marfa o gece sabaha kadar uyumamış, hep korneyi düşünmüştü. Sabah olur olmaz mantosunu giydi, başına atkısını sararak onu aramaya çıktı. Çok geçmeden ihtiyarın Andreevka'da olduğunu öğrendi. Çitten bir sopa çekerek köyün yolunu tuttu. Yolda ilerledikçe içi bir tuhaf oluyordu. ''Birbirimizi bağışlarız, ona eve alırım, günahlarımız sona erer böylece. Varsın oğlunun yanında ölsün.'' diye geçirdiği içinden. Kızının evine doğru yaklaşınca Marfa orada büyük bir kalabalık gördü. Kimisi kapıda, kimisi pencerelerin altındaydı kalabalığın. Kırk yıl önce çevrede herkesin saygı duyduğu ünlü zengin Korney Vasiliev'in kızının evinde yoksul bir dilenci olarak öldüğünü işitenler oraya üşüşmüştü. Evin içi de insan doluydu. Kadınlar fısıldayarak konuşuyorlar, ah vah ediyorlardı. Marfa evden içeri girince kalabalık ona yol vermek için önünden çekildi. Yunup yıkanmış, temiz avlulara sarılmış ölü aziz resimlerinin altında yatıyordu. Köyün okumuş adamı Filip Kononuç ölünün baş ucunda Zebur'un İslavca sözlerini taklit ederek şarkı söyler gibi okuyordu. Ne bağışlamak, ne de af dilemek mümkün değildi artık. Korney'in sert, güzel, yaşlı yüzündense onun başkalarını bağışlayıp bağışlamadığı anlaşılmıyordu. Son